Serkan Öztürk Tekin Mural Arısoy Çırak Savaş Bayındır. Anlatan Murat Yılancı Mahallede Ali amcanın bahçesinin yanında top oynayan çocuklar yanlışlıkla toplarını bahçesine kaçırır. Gidip toplarını istediklerinde Ali amca onlara bir güzel kızdıktan sonra toplarını vermeden geri gönderir. Çocuklar artık topları olmadığından çaresiz o günlük oynamayı bırakmak zorunda kalıyor. Yeter be bıktım artık. Nedir bu çocuklardan çektiğim her gün her gün aynı şey. Durmadan toplarını kaçırıyorlar bahçeme. Ne olmuş canım atıverseydin keşke. Üzüldü bak zavallıcıklar. İki adım yürüyüp topu almaya mı eriniyorsun? Bir de ihtiyar deyince kızıyorsun bana. İhtiyar filan değilim ben. Domatesleri biberleri eziyor veletler. Yazık değil mi canım? Ne emekle yetiştiriyorum ben onları. Yazık günah. Bitkilerin de canı var. E çocuklarınki kadar değil ama. Her yer apartmanlarla dolu. Başka oynayacak yerleri mi var çocukların? Mahalle arasında bir tek boş olan burası kaldı. Ee, burada oynayınca da arada kaçacak top tabii. Oynamayı versinler o zaman. Büyünce topçu olacak değiller ya. Gidip saklambaç oynasınlar. Hem de kimseye zarar vermemiş olurlar. Onlar top oynayacaklar diye onca zahmetle yetiştirdiğim bitkileri mi ezdirmem ben? iki İki domatesin ezidi diye kopardığın yaygaraya bak. Biz de onların yaşlarındayken elbet birilerinin bitkisini ezmiş, camını kırmışızdır. Çocuklar böyle bir. Attığından fazla tepki veriyorsun. Senin için boşuna demiyorlar huysuz ihtiyar diye. İstediklerini desinler. Umrumda mı sanki yarından tezi yok köpek alıp dikeceğim bahçeye. Bak bakayım bir daha topmok kaçıyor mu? Köpek mi getireceksin? Nereden aklına geliyor böyle acayip icatlar? Maazallah Çocuklardan birini ısıracak sonra. Hem birinin canı yanacak hem de kendi kendine boş yere vicdan azabı çektireceksin. İki uyarı levhası asarım olur biter <gülüyor> Köpeği de bahçede gördün mü bir daha yakınından bile geçmezler Ertesi gün Ali amca dediği gibi bir köpek alıp bahçeye koyar Uyarı levhalarını da astıktan sonra evine geçip pencereden bahçesinin yan tarafında top oynayan çocukları izlemeye başlar Aradan günler geçer Çocuklar köpekten korktukları için topları kaçtığında bahçeye girememekte ve her seferinde yeni top almaktadırlar. Bir müddet sonra harçlıkları yetişmemeye ve yeni top alamadıkları için de daha az oynamaya başlarlar. Kurtulduğun çocuklardan bakıyorum. Ama onların gürültüsüne duymadan yaşamak fathsız oluyor be. Çok sessizleşti buralar. Ben memnunum halimden. Derdim tasam kalmadı artık kafamı dinliyorum. Hem köpek de arkadaş oldu bana. Arada yürüyüşe de çıkartıyorum. Çocukların kaçan toplarını ne yaptın? Geri verseydin bari. Geri vereyim de tekrar atsınlar öyle mi? Kesip kesip çöpe atıyorum. Keyfine diyecek yok desene. Hadi bana müsaade. Hanım da pazara gidecektik. Dönüşte uğra yine ha. Bir tavla falan atarız. Aradan haftalar geçer. Çocuklar bahçenin yanında top oynamayı hepten kesmişlerdir. Ali amca bu sessizlikten rahatsız olur. Ve sağlam duran bitkilerine bakarak kendini avutmaya çalışır. Bir gün mahalle kahvesine Ali amca ayağı hafif topallayarak girer. Oo Ali bey siz uğrar mıydınız buralara? Haftada bir geliyoruz işte. Hazır de burada olduğuna göre bir tavla atarız artık. Atalım atalım. Koltuğunun altını almaya alıştın ne de olsa. Ben de çıra faturayı yatırmaya göndermiştim. O gelene kadar atalım be. Gel şöyle masaya geçelim. Hayırdır? alıyorsun gibi geldi. Ya sorma Tekin. Sabah yemek verirken bizim köpek ısırdı bileğimden. Niye yaptı anlamadım vallahi. Hiçbir şeyi de yoktu. E bir doktora falan görünseydin. Ö önemli bir şey değil canım. Her ufak tefek şeyde doktora girecek kadar ihtiyarlamadık daha. Daş gibiyim daş. Benim çırak geldi İstediğin faturayı yatırdım Tekin amca İşte bu da para ön üstü Üstü sende kalsın Bir şey alırsın artık kendine Sen de dükkana geç Ben Ali amcanla bir el atıp geliyorum Aa, Ali, amca. Ali amca seni gördüğüm iyi oldu bak. Geçerken senin bahçeyi gördüm Mahvolmuş valla Köpek dağıtmış herhalde Bütün sebzeler falan ortalığa saçılmışlar Ne şimdi gidip canına okuyacağım O pis köpeğin bir de ağzından böyle köpük filan saçıyordu. Durmadan hağlıyordu. Çok korkmuştu valla. Köpük mü? Kuduz olmuş demek ki. Yürü Ali yürü. Seni doktora götürüyoruz hemen. İyileştikten sonra da başının gözünün sadakası için... ...çocukların bahçene top kaçırmalarına izin verirsin ha. Yazan...